Merhaba, bu hafta günün ve güncenin edebiyatında Ani Erno'nun Nobel Edebiyat ödülü kazanması dolayısıyla bir tekrar programına yer veriyoruz. 21 Ağustos 2021'de Nedret Öztokat Kılıçeri ile Ani Erno ve seneler üzerine yaptığımız programı yeniden yayınlıyoruz. İyi dinlemeler. Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in Edebiyatı'nda ben Seval Şahin. Bugün konuğumuz Nedret Öztokat Kılıçeri. Merhaba. Merhaba. Ee, Nedret Nedret hocayla daha önce Flaubert ve Madame Bovary'i konuşmuştuk. Bu kez çağdaş, sanırım çağdaş diyebiliriz. <gülüyor> evet, Çünkü evet. Hala evet. o her, her hayat. Ee, Anne Erno'yu ve Seneler romanını konuşacağız çok etkileyici bir roman ve Türkçe'ye de ilk defa çevrildi Anne Erno'nun başka eseri var mı Türkçe'de çok emin değilim o yüzden onu size bırakacağım kimdir Anne Erno öyle başlayalım mı nasıl bir hayat hikayesi evet, çünkü önemli e, hayat Ernaux, hikayesi o, e, evet evet hayat hikayesi zaten hayat hikayesini e, çok güzel veriyor yapıtında e, doğuşundan e, 2006'ya kadar olan bölüm ee, oraya kadar getiriyor. Ee, i̇zlerimi takip ediyoruz ama e, Anne hani Erno'nun e, Türkçe'deki alımlanmasına çok kısaca iki, bir iki cümleyle bahsetmek gerekirse e, aslında hani Erno'yu önce akademisyenler keşfetebilirim Çok çalışılmış e, yani derinlemesine çalışılmış bir yazar. Özellikle Ankaralı meslektaşlarım, HACETB'de tezler yapıldığı birçok makaleye de ulaşılabilir. Otobiyografi, otofiksiyon üzerine. Ee, bizim arkadaşlar otopiksiyonu öz kovmacayı çok çalışıyorlar. Dolayısıyla e, çok erken keşfedildi e, bizim tarafa. E, ama çevirisin ya yani bu senelerin ulaştığı bu bu çevirinin ulaştığı e, okuma kitlesi okuyucu kitlesi açısından baktığım zaman gerçekten çok büyük bir başarı elde ettiğini düşünüyorum bu çevirimi. Sanıyorum dolaplar çevrilmiş olabilir. Yine de yanlış bilgi vermeyeyim. Hani Erna'nın kısaca, çok kısaca hayat hikayesine bakarsak 1940'ta doğuyor Normandiya'da. Birazcık da savaş savaşın başladığı zaman 39'da Savaşı'nı düşünürsek, İkinci Dünya Savaşı'nın böyle anılarında bombardımanların olduğunu buluyoruz, okuyoruz kaynaklarda. Bir Sonra 1945'te ailesi bir il toya yerleşiyorlar. Burası işçilerin yaşadığı bir mahalle, bir kent. Orta halli insanların yaşadığı bir yer. Ve bu bu e, coğrafyanın içinde az ötede de işte periferi dediğimiz şey e, merkez-periferi ilişkisini düşünürsek e, burcuva tarzı evlerin e, de bulunduğu e, kaynaklar veriyor. Dolayısıyla daha çok erken yaşta bu sınıfsal farklılık sınıfların farklı olmasını e, yaşadığını biliyoruz. E, sonra okula e, kaporikot okunda annesi kaydediyor. Özellikle kızının iyi eğitim alması için işte bakın artık hep o dönemin şeylerine giriyoruz işte. Meli malıları değil mi? Kızımızın iyi eğitim alması gibi. Burada da eğitim de bu defa öteki dünyayı keşfedecek. Dille kurulan standart dilin değer etmesi, efendim edebiyatla bir dünyayı, keşfetmesi, pransiz edebiyatını diye düşünürsek ve e, çoğu araştırmada da yazarın bu e, ilkokul yalnız e, bir çocuk çünkü ablayı da kaybetmişler e, o da çok erken yaşta ölüyor. E, o böyle yalnız bir çocuğun e, kitaplarla abunması çok belirleyici olmuştur edebiyat, e, edebiyatçı kimliğinde e, ve işte okulda da işte farklı dil konuşanların, farklı e, e, ne bileyim Söylemlerin farkına varıyor. Dolayısıyla yine sınıfsal farklılık bakın yine kaçınılmaz bir biçimde geliyor. Hiyerarşiyi anlıyor. Egemen dünyayı, muktedirin ve yönetilerinin dünyasını, sınıflar arasındaki farkı anlıyor. Çok erken yaşta aslında bu farklı kodlara uyanıyor, onların farkına varıyor. Senelerde de zaten burada da yer vermiştir. Şimdi e, Anne Erna'nın çok etkileyici bir yazım tarzı var. Yani böyle evet. e, bir fotoğraf ya da sinemadan e, bir görüntüden evet. yola çıkıyor. Sonra o görüntüdeki bir kişiye yaklaşıyor ve onun hayatını kendi hayatıyla aslında belki harmanlayarak anlatmaya başlıyor. E, fakat bu sadece kendisinin hayatı değil bir Fransa halkının hayatı aslında. Evet. Yani o halkı dönemi, gündelik hayatını, devlerini düşüncelerini, neler yaptıklarını ve neleri sevdiklerini yani çok bir de bazı bir de tek paragraf şeklinde yazılmış kısımlar var. Orada da bazı yerler böyle şey normal dizgenin bozularak aktığı yerler gibi görünüyor. Bu bu yazım tarzı Hani, hani Erno'ya özel bir şey mi? Bunu ne diye adlandırabiliriz bu yazım tarzını? E, şimdi bu romanda çok belirgin. Dediğiniz bu özellikler e, çok belirgin ve e, yani romanın, e, pardon anlatının nefes aldığı yerler bunlar. Bu bir küçücük bir noktadan bütün bir sisteme ulaşmak. E, ne bileyim siyasal sistemliğin, dünyanın ekonomik sistemi değişen, globalizasyon, e, burada çok büyük bir e, in, in bir e, işçilik var nasıl diyeyim büyük bir değer değer o anlamda çok değerli bu kurduğu bu bağlantılar ve bağlar e, fakat hani anımsamak anımsadığını yazmak e, hani yani onun ilk defa denediği bir şey değil yani hani yani onun e, anlatı e, dünyasında roman'a girmesinde yazmasında en önemli e, çıkış noktası bu bireysel olarak en e, kendi yaşadığı, kendi özner gerçekliğinde yaşadıklarını e, kayda almak. Hep, hep var bu. İşte babasının ölümünü de yazıyor, annesinin Alzheimer hastalığında yazıyor. E, sonra bu kür, kürşat, Kürtajını e, anlattığı bayağı travma bırakmıştır. E, anlattığı roman anlatısında öyle e, bir sevgilisi, genç bir sevgilisi var. Ona, onunla ilişkisi anlattığı e, romanlarda hepsinde bu kendi gerçekliğinden yola çıkma var ama seneleri seneler yapan e, bunu, bu bireysel küçücük noktalardan e, büyük bir e, bütüne ulaşması. E, zaten burada da ilginç bir biçimde Annie Ernault e, Fransız Edebiyatı'nın e, ustalarıyla buluşun Çok çok e, bilinen çok örnek vardır işte UNESCO'nun notları, karşı notları, Camus'un. Karneleri, Sartre'nin Situasyonları, Malron'un anti-memuarları Paul Valeri'nin defterleri yani Fransız yazarı Fransız edebiyat Kültüründe yazmak Zamanına tanıklık etmek 19'da da Chateaubriand'a Götürebiliriz 19'un başlarına kadar Daha eski götürebiliriz Şimdi bu geleneğin içinde Ali Erno Çok farklı bir Kurgu yaratıyor ben olandan ötekiyle buluşan bir ben algısını dile getirmeye başlıyor, yazıya dökmeye başlıyor ve anımsamak kadar yaşanmışı kayda almak dürtüsü de çok önemli. Şimdi anımsamakla yaşanmışı kayda almayı burada ikisini birden söyledim çünkü anımsamak dediğim zaman yazmada anımsamak, Proust'a Proust da gidebiliriz ama burada yaşanmışı kayda almak. O yaşanmışlık da tabi sosyolojik e, felsefi e, ekonomik e, halleriyle e, bir yaşanmışlık. Mahrem olanı tabi e, şimdilik parantezin yanına alıyor, Parantezin içine alıyorum, yana alıyorum bunu. Dolayısıyla e, Anne Erno hem toplumun gelişimine Fransa, özellikle Fransa toplumunun genelde de dünyanın gidişatına e, tanıklık ederken birebir işte bulunduğu noktalarda işte anneliğinde, hastalığında, e, genç kadınlığında, e, genç kızlığında kadınlığı keşfederkenki döneminde aslında e, tanıklık yaparken kullandığı en önemli e, itici kuvvet, eleman e, mahrem olanı. E, Sadece ona özgü olanı alıp aslında oradaki öznerlikten bir kolektif varoluşa hikayeye ulaşmak. Orada da tabii çok başarılı. Onun için yani da bu kadar etki gösterdiğini, uyandırdığını söyleyebiliriz. Mesela Fransa'daki kürtaj yasağı. Kürtaj yasağının öncesinde yaşanmışlığı ki o travma hiçbir zaman geçmeyecektir. Aniano'da. Oradan e, işte, kürtajın kabul edilmesi e, kadınların bunu nasıl yaşadıkları e, mesela oraya baktığımız kadınlık tarihinin de önemli bir Fransa'da e, ve belki Batı toplumlarında demek daha doğru e, tarihinin, kadınlık tarihinin bir noktasını e, çok net bir biçimde bize anlatmış oluyordu ki kendi evrimini e, anlatmış oluyor. Dolayısıyla e, bunlar İtiraf mı mahrem olanın e, itirafı mı e, bak, böyle bakılabilir ama e, aslında kolektif tarihiyle kad mesela kadınlık tarihi ya da tüketim toplumunun tarihi, yakın tarihiyle e, baktığımız zaman bunlarla buluştuğu yerdeyse e, bu bir itiraf değil aslında e, ben diyen bir sesin biz bize dönüşmesi bizim bizim bizin e, e, anlatım e, aracı olması, bizi e, anlatması çok çok önemli. Dolayısıyla benle ötekinin birleşmesi gibi bir noktaya geliyor. Hani, yani. Evet, e, bu Kadın Tarihi üzerinden devam etmek istiyorum ama bir ara verelim isterseniz. Tabii. Ne çalalım bugün? E, ben e, kitabı e, tekrar okurken, e, tabii ki çok e, şarkıcıdan bahsetmiş. Şu Joe da senin... Lameriki vardı. bir hem böyle biraz neşelidir şimdi biraz yağmalardan falan bahsederken şöyle birazcık hava değişir diye anne en onun da bahsettiği Jorjason'in Lamerikini Amerikasını dinlersek seviyoruz. Merhaba, tekrar 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında ben Seval Şahin. Bugün konuğumuz Nedret Öztokat Kılıçeri ile birlikte Ani Erno'nun Seneler adlı kitabını konuşuyoruz. Bu programın ilk bölümünde kısaca Erno'nun yaşamından bahsettik. Çünkü bu öz yaşam öyküsünün Erno'nun edebiyatında e, çok önemli bir yeri var. Çünkü öz yaşam öyküsü, biyografi yazımı ve e, kurmaca yazımını birbirine e, yaklaştıran, harmanlayan bir e, yazar Erno ve senelerde e, bunun örneklerinden birisi. En son e, kolektif tarih, bireysel tarih, öznenin e, benin bize eklenmesinden bahsedip, Kadın tarihi üzerinde durmuştuk e, kitapta. Şimdi kitapta Erno e, beni bilmem okur olarak çok dikkatimi çeken şeylerden biri de Simone de Beauvoir'la bayağı bir e, ona olan bakışı e, hmm. çok e, değil mi biraz e, şey... <gülüyor> Onu biraz böyle ee, e, evet. onunla bir hesabı var gibi bah, sanki bah. kadın tarihi içinde. <gülüyor> evet. Şimdi e, tabi e, kadın hareketli kadın e, işte bedeni kadın e, bilinci dendiği zaman e, tartışılmaz metin e, bob var metinler. Hatta bir kitabı memoir Gündüz Firanjı. Bu kızın anıları, genç kızın anıları vardı Simone de Beauvoir'ın. Bu da yazdığı kitapta memuarı tekil kullanıyor. Anı, anı diye. onu tekilleştiriyor. Aslında o da hem Simone de Beauvoir'a bir gönderme var hem de Simone de Beauvoir'dan farklılaşıyorum ben diyen bir tavır görüyorum. Yani iki başlıkta, biri çoğun anıları, genç kızın anıları. Bir tanesi de Memoir bir genç kız anısı. Şimdi e, bu ayrışmada e, senelerde de e, yer alıyor bu. Bir hesaplaşması var Simone de Beauvoir'la Beauvoir Annie Ernault'un. Şimdi e, Annie Ernault'un kuşağı için e, Simone de Beauvoir tabii bir kült yazar. E, ancak e, Simone de Beauvoir'ın e, duruşuyla e, birçok felsefeci genç kadının da hesaplaşması gibi Ernaud bir hesaplaşmaya giriyor. Genellikle Simone de Beauvoir'ın anlatılarında, bu öz yaşam öyküsel anlatılarında, tarzında yer yer opak, yani saydamlığını saklamasından, geri çekilmesinden bahsedilir. Çok saydam değildir Simone de Beauvoir'ın anlatılarındaki o ben. Yer yer kendini eleve açığa verir, açığa çıkarır. Eğitimini mesela Simone de Beauvoir'un işte ailesini, aile hayatını fakat yer yerde geride durur. bunun Bundan Annie Ernault'un çok hoşlandığını zannetmiyorum. Çünkü Annie Ernault her şeyi saydamlığıyla veriyor. Çok şeffaf bir yazar. Ve bana öyle geliyor ki Simone de Beauvoir'dan daha ileri gitmek, daha cesur davranmak gibi bir tavrı olabilir böyle okulsun istemiş olabilir. Gerçekten bu saydamlık, şeffaflık konusunda ikisi arasında büyük bir fark var. Bir de iki ilişkisinde tavrında kabul edici bir bunu da rahatsız ettiğini biliyoruz. Yani böyle bunların üzerine de bayağı bir literatür vardır. Simon de Bobar kabul edici gibi e, o davrandığından bazı yazarlar e, memnun değillerdir. Yani tam bir kadın tabi cinselliğin, kadınlığın farkına varılması da ne kadar önemliyse o farkına e, varan öznenin daha e, ne bileyim yorgunu masaya mı indirmesini istiyorlar. Öyle bir e, bir çekinceleri, bir e, nasıl diyeyim ...arada kalmışlıkları var diye bir şüphelidirler, daha böyle bir kirciklidirler. E, bunu da ben e, seneleri okurken bir de, bir kez daha hissettim, çok net hissettim. Bulvar'la böyle bir hesaplaşma. Hem o yolda e, anılarını yazıyor, kendine ait olanı yazıyor. Ama mahremin içine girmekte Simon de Bulvar'dan çok daha cesur davrandığını söyleyebiliriz. Bir de bu yazım tekniği, e, ben kitabı okurken... E... Svetlana Alekseyeviçi düşündüm ikinci el zaman o da işte çöken Sovyetlerin e, ne diyeyim sözlü tanıklık e, sözlü tanıklık tar sözlü tarih ve bunların kurmacayla ile birleşmesini çok etkileyici bir şekilde anlatıyordu. Benzer bir şey mesela Virginia Woolf'un Orlando'sunda da var. Hani nesneler üzerinden e, insanların hayatımıza giren yeni nesneler ve objeler üzerinden Onlarla kurduğumuz ilişkin, ilişkinin hayatımızı yeniden tanımlaması ee, ve ilişkimizi bu şekilde belirlememiz zamanla da farklı bir ilişki kurmayı beraberinde getiriyor sanırım bu tarz anlatılarda. Senelerde bu nesnelerle kurulan ilişki ve zaman ilişkisi e, bu şekilde düşünülebilir mi? Çok, çok belirgin. yani Nesneleri sanki kilometre taşıları gibi yani işaret noktaları gibi kuruyor kutumunda kullanıyor. Bir de nesneler kadar e, görüntüler de var. Mesela e, bir e, işte, bir siyasetçinin yanındaki iki siyasetçinin görüntüsü mesela. Yani hem görüntüye ait olan e, e, göstergeleri kullanıyor görüntüsel hem de e, nesneyi nesneyi kullanıyor. Dolayısıyla. Bir anda suratlar, yüzler, resimler kendisi zaten fotoğraflar üzerinden ilerliyor mevzimin kurgusunu öyle yapmış. Bir de cümleler, kalıp sözler. Mesela kadına atfedilen bakış, işte evliliğe atfedilen bakış, sözler, jestler, deyimler. Mesela ilgili örnekleyen deyimler onları da alt alta koyuyor. Böyle bir George Perek'in çok üzerinde örnekler verdiği bir tarz var. Ennümerasyon, sıralama böyle arka arkaya sıralama e, nesneleri e, işte adresleri, sözleri, yerleri o öyle bir tekniği e, çok hissettim ben okurken. E, burada da e, nesnelerin e, olayların e, Zaten ortalarından itibaren olaylar çok öne çıkmaya başlıyor değil mi? Bu Berlin Duvarı'nın yıkılması, Irak Savaşı, göçler, göçmenlik olguları gibi. Orada bu arka arkaya gelen şeyler, olgular, olaylar, nesneler, bu sıralamalar, sürekli sıralamalar aslında biraz Dolan Bartın mitolojik bakışını da yani mit dediğimiz şeyler aslında gündeliğin içinde demikler var. mikleşiyor bunlar. Bir anlatı oluşturuyor. Ama tamamıyla bugüne ayrı de güne ait şeyler. Türkçe'ye de çevrilmiştir. Öneririm. Orada e gündelik nesnelerin e hayatımızda yüklendiği anlamların e üzerinde durur. Mesela e hani Ernaud'a da çok düşündüm e Roland Barthes'ın mitolojiklerini, e çağdaş söylemlerini. E şey e iPodlar, internet işte videolar, bir dönemde videolar, görüntü kayıt cihazları, sonra high kaliteli müzik aletleri evde dinlenen müzik aletleri, operlörler, CD'ler, daha sonra bilgisayarlar, onlar da çok net bir biçimde kısa zamanda yaşadığımız teknolojik devrimin Tırnak içinde e, e, nasıl yaşandığını, hangi hızda yaşandığını ve hayatımıza hangi nesneleri sokarak bizim bunları anlamlandırdığımız ya da anlamlandıramadığımızı çok güzel gösteriyor. Böyle bir hep bir sıralama e, peş peşe birbirini izleyen gösterge kodları var. Evet, kitabın sonu da artık tamamen Özne'nin, Erno'nun kendi yaşamı değil mi? Biraz oradan da bahsedelim evet. mi? Çok çok öz, öznerleşiyor. Ee, Metnin e, başında özneldi Hani o e, yaşadığı dönemi ve coğrafyayı anlatıyordu. İşçi sınıfını anlatıyordu. Kendisi işçi sınıfına a, ait bir... E, sınıftan gelmekle birlikte sonra sınıf değiştiriyor. Çok önemlidir bu romanın pardon, bu anlatımın içinde çok net görüyoruz onun sınıf değiştirmesini. Yani e, muktedir sınıfa yaklaşmasını e, onu hatırlarsak mesela Bah dinler kocası ondan takım zevkleri alır. O, o evlilik hayatında edindiği birçok şeyler vardır, artılar vardır e, hayatında. E, başındaki bu özellik Sonunda çok daha katmerli bir e, öznelliğe dönüşür. Bir kere çok daha derin olaylara girer i̇şte kanser olması, efendim işte 16 yıllık kedisini gömdüğü sırada komşuların mesela öyle bir kutlamaları vardır. E, böyle dış dünyada bir şeyler oluyor, bu içinde dış dünya ama içeride bir şeyler değişiyor ve ben o bölümü çok sevdim hatta e, tekrar okudum şöyle bir e, 50 yaşındayım diyor. E, Torununun olacağını öğreniyor, kanser teşhisi konuyor ve e, aynı zamanda da çok e, işte kendisini gömdüğü o küçük e, şeyi kendi kendine yaptığı küçük seremoniyi anlatıyor. Aslında burada e, katılaştırmayı da görüyorum diyor. Bütün bu yaşanan o mutsuz beni mutsuz eden mutlu eden bütün bu olaylara baktığım zaman e, aslında bir katılaşmayı kendi içinde. Ee, bir şeyler yerli yere oturmuş ya, sanki hep öyle kalmış gibi geliyor halbuki çok büyük bir değişim var o idrak e, bence romanın sonunda e, anlatının sonundaki o idrak o e, çok şey değişiyor ama bir yerlerde aynı kalan bir tarafımız da var e, tam bir olgunluk zaten sonra da 60 e, yaşlarına geliyor 60'larında yaşadığı son bir e, aşk hikayesi var o e, Onda da önce bir heyecan var sonra da yeter artık tamam bu kadar iyidir diyen bir tavır görüyoruz. Böyle. Tam bir e, yaşın ilerlediği zaman artık e, bedeninin de sesini dinleyen bir kadını çok daha net bir şekilde duyuyoruz. E, orada işte bu özne, özel hayatının e, sanki bir girdap gibi e, onun üzerine düşünürken o girdabın içinde biz de anne hani en öyle beraber ya işte hiçbir şey aslında aynı kalmıyor ama bir şeyler de e, ne de biz duruyor gibiyiz duruyor muyuz gidiyor muyuz o o şey o arada kalma durumu bence çok değerli onu güzel vermiş. Evet e, seneler çok etkileyici bir kitap e, böyle e, yani okuru birçok yönden kuşatan bir eser programımızın sonuna geldik. Sizin son olarak eklemek istediğiniz şey var mı? Tabii. Ben çok güzel söylediniz. Ben de şunu söylemek istiyorum bitirmek için. Okulun hayatıyla iç içe geçen bir anlatı. Onun için bizi etkilemesi bu kadar gerçekçi. Yazarın yaşadığı dünya, tabii ki Fransa'nın krizleri, kendi krizleri, kendi dönüşümü onlar var. Ama onun arkasındaki arka planda dünya bir yere gitti ve biz de onlarla beraber o, o gidişin içinde, o harekete ayak uydurmuş bir halimiz oldu, kaçınılmaz bir biçimde. Dolayısıyla kendi bireysel hayatımızda, ben evimizde, hani Erno'nun bireyselliği, işte, hani biz biz diyor ya, biz var, o var, hiç ben demiyor. O, o ötekiyle, ötekilerle aslında buluştuğumuz bir alana dönüşüyor ve o anlamda da, Çınlamalı, yansımalı bir etkisi var, okuma etkisi var bence. Evet, kesinlikle öyle. Çok teşekkür ederiz konuğumuz olduğunuz için. Gene şahane bir program oldu sayenizde. <gülüyor> İnşallah. İnşallah <gülüyor> evet. biz de duyururuz. Siren İdemer çevirisiyle Can Yayınları tarafından yayınlanan hani Erno'nun senelerini hepinize tavsiye ediyoruz. Hoşçakalın. Gerçek